Herkese merhaba. Bugün Erikson'a devam ediyor olacağız. Biraz Erikson'un psikososyal kişilik kuramından bahsedelim. Kuramın adı aslında doğrudan soru olarak karşımıza gelebiliyor. Yani bize bazen KPSS'de Erikson demez, onun yerine ne der? Psikososyal kuram der. O zaman kimi anlamam gerekir? Ericsson'ı anlamam gerekir. Ama mesela Freud Freud'tan bahsettiğinde psikoseksüel kuram olarak adlandırır bunlara dikkat etmemiz gerekiyor Birincisi bu ikincisi arkadaşlar e, psikososyal kişilik kuramı yani Erikson nelerden bahsediyor Elikson'ın aslında Freud'un takipçilerinden bir tanesi Ama şöyle bir durum var e, Freud'tan farklı düşündüğü çok fazla alan var çok fazla nokta var. Bir kere kuramının ismi zaten psikososyal kuram. Yani bu ne demektir? Erikson'a göre insan kişiliğini etkileyen temel faktör nedir? Sosyal çevredir ya da sosyal etkileşimdir. Biz Erikson'ı anlatırken zaten hep çevre boyutundan konuşuyoruz. Bu bir. İkincisi Erikson'ın epigenetik dediği bir anlayışı var. Epigenetik dediğimiz anlayışta şunu ifade eder. Hem olgunlaşma etkilidir. Yani insan elbette bir olgunlaşma e, özelliğine dayanır ama aynı zamanda insanı etkileyen temel yapılardan bir tanesi de çevredir. Epigenetiği savunan kişi Ericsson'ın kendisi olarak bilmemiz gerekiyor. Soru olarak yıllar önce geldi tekrar gelme ihtimali de var. Arkadaşlar Freud ve Erikson arasındaki farkları konuşalım. Bu farkları biz çok önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Çünkü e, Freud'da, Erikson'da, KPSS'de kişilik gelişiminde en çok sorulan isimler. Bunların arasındaki nüansları bilmemiz de soru çözmek açısından çok önemli. Birincisi şu. Freud'un kuramında biz sizinle de konuştuk. Her dönemde mutlaka ne oluşuyordu? Bir saplantı oluşuyordu. Ancak şunu lütfen unutmayın Ericsson'ın kuramında saplantı diye bir kavram yoktur. Erikson der ki onun yerine her dönemde aşılması gereken krizler ya da bunalımlar vardır diye düşünüyor. Birazdan bunları tek tek konuşuyor olacağız. Yine Freud'a göre arkadaşlar telafi yoktur. Yani... <gülüyor> 0-6 yaşında eğer ne oluştuysa oluştu bir daha geriye dönüşü yoktur insanın bütün hayatını etkilediğini söyler. Ancak Erikson der ki hayır insan gelişiminde insan kişiliğinde mutlaka telafi vardır diye düşünüyor. Determinizm ne demek? Determinizm, çok katı neden sonuç ilişkisi kurmak anlamına geliyor. Freud bu anlamda arkadaşlar deterministtir. Ne demek bu? 0-6 yaş bütün hayatımıza etkiler dediği için biz Freud'un kuramına determinist olarak yorumluyoruz. Ancak Erikson'un kuramına baktığımızda Erikson'un kuramı tamamıyla nedir? Esnek bir kuramdır. Çünkü neden? Erikson? bakın... Freud 0-6 yaşına odaklanmışken Erikson bütün bir yaşam hakkında konuşur. Dolayısıyla da kuramı ne olacaktır? Esnek bir kuramdır. <gülüyor> Yine unutmamamız gereken bir nokta daha var. Freud der ki hani o geçen haftalar bahsettiğimiz doğuştan gelen id yapımız var. İd yapısında da ne var? İki tane biyolojik dürtü var. Biri cinsellik, biri saldırganlık. Dolayısıyla Freud der ki insan kişiliğini etkileyen temel faktör nedir? Tabii ki bu biyolojik dürtülerdir. Ancak Erikson ne der? İnsan kişiliğini etkileyen temel faktör sosyal çevrenin kendisi olacaktır. Böylece farkları konuştuk. Şimdi Ericsson'ın dönemlerine başlayalım. Tahtayı silelim. <gülüyor> Şimdi Erikson'ın dönemlerinden devam ediyor olacağız. Eee Erikson'da toplamda 8 tane dönem var. Ve bu 8 tane dönem dönemin hepsinde aşılması gereken krizler var. Aynı zamanda da bir sosyal çevre baskın olan çevre yapıları var. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Erikson sorularını nasıl çözmek gerekir? Yani bir yöntem göstereceğim size. Arkadaşlar Erikson soruları karşımıza sınavda çok fazla gelir. Bize iki türlü sorar. Mesela Ahmet diye bir çocuk olsun. Ahmet'in işte 20 yaşında olsun Ahmet üniversiteye gidiyor olsun bize derse ki Ahmet'in şu an bakın bugün şu an atlatması gereken kriz hangisidir diye sorarsa Ahmet'in yaşına bakarım döneme bakarım yakınlığa karşı yalnızlık der geçelim. Ama bazen şöyle sorabilir, der ki Ahmet insanlarla iletişim kurmakta zorlanmaktadır. İnsanlara karşı çok da kendini yakın hissetmemektedir, insanlara güvenmemektedir. Dolayısıyla acaba Ahmet geçmişte, bakın şu an değil... Geçmişte hangi krizi atlatamadı diye sorarsa Ahmet'in yaşından geriye doğru gitmeniz gerekir. O yüzden sorular iki kalıpta karşımıza çıkacak bunlara dikkat edin. Bir de şu parantez içlerinde yazdıklarım hepsine lütfen odaklanın çünkü bunlar KPSS'nin lügatı arkadaşlar. Yani şöyle düşünün KPSS size aşağılık duygusu demez de yetersizlik diye de verebilir. Yani dolayısıyla da bu kavramların hepsini bilmemiz gerekiyor. Böylece... Temel güvene karşı güvensizlik dönemiyle Erikson'a başlangıç yapacağız. Şimdi Erikson'a şöyle konuşuyor olacağız. Ee, çevrede kim var? Yani sosyal çevremizde kim var? Artı kriz olumlu atlatılırsa ne olur? Olumsuz atlatılır, atlatılırsa ne olur diye bakmamız gerekiyor. Şimdi 0-1,5 yaş, yaşta başlıyoruz. Temel güvene karşı güvensizlik sosyal çevremizde kim var? Kim var? Anne ya da çocuğa bakan kişi var. Bakın mesela burada baba yok. Neden baba yok? Çünkü çocuk daha ziyade kime bağımlı? Anneye bağımlı. Dolayısıyla da anne buradaki en temel çevre faktörü olarak karşımıza geliyor. Bu bir. İkincisi dönemin arkadaşlar ana temasına baktığımızda dönemin ana teması çocuğa sunulan bakımdır. Bakım ve tutarlılık. Şimdi burada e, önemli olan faktör kesinlikle şu olacak. Çocukla anne arasındaki ilişki çocuğun bütün aslında hayatına yön veren temel faktörlerden bir tanesi. Yani çocuğun ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, çocuğun işte karnının zamanında doyurulması ya da çocuğun işte hijyen ve temizliğine dikkat edilmesi bunların hepsi arkadaşlar çocuğun hayata karşı bir algı oluşturmasına sebep oluyor. Şöyle düşünün. <gülüyor> Ee, aslında dünyanın en güvenli yeri plesantadır. Daha önceden de söylemiştim. Çünkü neden? Plesantada insanlar kendilerini hani hiçbir şeyin onlara zarar veremeyeceğini düşünürler. Ama doğduktan sonra etrafımızdaki hayat pek öyle değildir. O yüzden de temel güvene karşı güvensizlikteki sıkıntı şudur: Dünyaya gelen çocuk etrafına güvenmek ister. Bütün hikaye bu. Peki bu güveni sağlayan kim? Anne. Anne olarak karşımıza geliyor. Şöyle diyelim, ya temel güven oluşturacaksınız ya da güvensizlik ortaya çıkacak. Ama lütfen burayı bazen arkadaşlar karıştırıyor, görüyorum. Öz güvenle karıştırmayın arkadaşlar. Burası temel güvendir. Yani hayata güven duymakla alakalı bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi sosyal çevrede anne var dedik. Dönemin ana temasında çocuğa sunulan bakım var dedik. Eğer her şey yolunda giderse... Anneyle ile çocuk arasında bir sıkıntı olmazsa, çocuğun ihtiyaçları zamanında karşılanır ise ortaya çıkan şeyi söyleyeyim. Hayata ve insanlara güven duymak. Aynı zamanda optimist olmak, yani iyimser olmak ve geleceğe, Pozitif bakmak. Eğer dönem olumlu atlatılırsa hakikaten çocuklar sıkıntı yaşamadan ileriki yaşlarında da insanlara, hayata güvenebiliyorlar. Ancak çocuğun ihtiyaçları yerinde ve zamanında karşılanmaz ise, anne ile çocuk arasında bir bağlanma kurulamaz ise maalesef ortaya çıkan şeyi söyleyeyim hayata ve insanlara güvenmemek. Aynı zamanda pesimist olmak. Pesimist ne demekti? Kötümser anlamına geliyor. Ve aynı zamanda geleceğe karamsar bakmak. <gülüyor> Arkadaşlar soruda aramanız gereken temel nokta bu. Yani şöyle düşünün. Eğer dönem olumlu atlatıldıysa, Çocuk hayata ve insanlara güveniyor. Yani ileriki yaşlarında da sıkıntı yaşamıyor. Ama anne ile çocuk arasındaki ilişki sağlıklı ve dengeli değilse o zaman çocuk etrafındaki insanlara ve hayata güvenmemeyi öğreniyor. Bu da dönemin maalesef atlatılamadığının göstergesi diyoruz. Gelelim e, 1,5-3 yaş arasında özellik dönemine. Ama bir şey daha söyleyeceğim burada. Girişimcilik dönemiyle karışan yerler var. Ben öğrencilerime, yani kendi... Dersine girdiğimi öğrencilerime de sorduğumda e, diyorum ki mesela özellikle girişimcilik dönemini nasıl ayırıyorsunuz? Yani bunun bir e, ayrım noktası var çünkü. Ama bana gelen cevaplar genelde şöyle. İşte hocam girişimcilik döneminde çok meraklı olurlar, çok fazla soru sorarlar. Ama bakın bu bir ayrım noktası mı? Hayır değil, maalesef değil. Çünkü neden? KPSS size soruyu öyle bir sorar ki, yani çocuk şu dönemde olur... O da soru sorar. O zaman kafanız karışır. Arkadaşlar, özellikle girişimcilik dönemini ayırt eden iki tane temel nokta var. Şimdi onları söyleyeceğim. Lütfen dikkat edin. İlk önce bunları birbirinden ayıralım. Özellik döneminin ana teması nedir? Bağımsızlıktır. Çocuklar, ilk defa ...tek başına hareket etmek ister. Yani bu bir isyandır aslında. Ben tek başıma yapmak istiyorum isyandır. Ama girişimcilik döneminin... ...ana temasında bağımsızlık... ...ya da tek başına hareket etmek yoktur. Onun yerine etkinlik ön plandadır. Etkinlik veya... ...oyun dediğimiz durumlar ön plandadır. Zaten biz bu dönemi... ...oyun dönemi olarak tanımlıyoruz. Birinci ayırmanız gereken nokta bu. İkinci noktayı söyleyeyim. Özertlik döneminde... Yetişkin yardımı reddedilir. Yetişkin yardımı reddedilir. Çünkü nedir? Çocuk her şeyi tek başına yapmak ister. Ancak girişimcilik döneminde çocuk yetişkin yardımını kabul eder. Lütfen bu iki tane noktaya dikkat edin. Bu iki tane nokta sizin aslında ayrım noktalarınız olarak da karşımıza geliyor. Nasıl ayıracaksınız eğer bir soruda bir şeyi tek başına yapmak istediğinden bahsediyorsa çocuğun o zaman diyeceğim ki bu özellik dönemiyle alakalıdır ama önemli olan tek başına yapmak değil de etkinliğin kendisini yapmaksa o etkinliği götürmekse o zaman diyeceğim ki bu girişimcilik dönemidir. Yani her zaman bu iki ayrım noktası size yardımcı olacak. Bu bir. Şimdi özellik döneminden devam ediyorum. Sosyal çevrede kim var? Yani çocuğu en çok etkileyenler kimler? Anne baba bir de kim var? Çocuğa bakan kişi. Arkadaşlar dönemin ana teması özellik dedik. Yani tek başına hareket etmek. Ama dönem içinde ortaya çıkan bir şey daha var. Tuvalet eğitimi. Değil mi? Yani Freud'un anal dönem olarak adlandırdığı Erikson'da özertlik dönemine karşılık gelen bir durumdan bahsediyoruz. Ve haliyle tuvalet eğitimi de maalesef bu dönemde çocukların biraz sıkıntıya girmesine sebep oluyor. Ama gelen sorularda tuvalet eğitiminden ziyade bizim karşımıza ne gelecek? Tek başına yapmak. Yani herhangi bir davranışı tek başına ortaya koymak. Mesela çocukların genel tavrı şudur. Elimi tutma ben kendim yürümek istiyorum. Bana yedirme ben kendim yemek istiyorum. İşte ya da e, ne bileyim hani ben kendim oynamak istiyorum gibi çocuklar tamamıyla her şeyi ve her şeyi kendileri yapmak isterler. Yani bu dönem çocukların ilk defa bağımsızlık talebinde bulundukları dönemdir. Haliyle bu bağımsızlık taleplerini karşılıyor olmak gerekiyor. Ama nasıl? Yani e, şu kızılay meydanında çocuğu işte elini kolunu bırakıp hani ortaya salmamanızsınız yani en azından güven kriteri olması gerekiyor. Mesela bir parkta değil mi? Çocuğu bırakın kendi yürüsün. Ya da işte e, ne bileyim evdeyken basit bir oyuncak, basit bir eşyayı bırakın o taşısın. Ama bunların hepsi güven parametresinde olmalı ve çocuğun yapabileceği şeyler olmalı. Dolayısıyla anne babası tarafından bağımsızlık özelliği desteklenen çocuklarda ortaya çıkan olumlu durumlara bakalım. Tabii ki ne olacaktır? Bağımsızlık. Zaten dönemin özellik olarak anlatıyoruz. Artı. Arkadaşlar, içsel denetim kazanma, yani kendi davranışlarını kontrol etme yeteneği ve başkalarına bağımlı olmadan başkalarına bağımlı olmadan Hareket edebilme yeteneği. Hareket edebilme yeteneği. Ya da e, öz denetim olarak da biz bunu aslında yorumlayabiliriz. Bakın bu dönemde... Ee, bu çocuklar eğer e, şey, bağımsızlıkları desteklenirse kendi başına kararlarını alabilen, kimseye ihtiyaç duymadan ayakta kalabilen insanlar haline gelebiliyorlar. Gelecekten bahsediyorum yani o yaşta değil ileride çok daha ayakları yere basan insanlar oluyorlar hatta birey oluyorlar. Ama bazı anne baba tutumlarından kaynaklı sıkıntılar yaşanıyor. Mesela çok otoriter anneler ya da çok koruyucu olan ailelerin çocuklarında bu dönem atlatılamıyor. Atlatılamadığında ortaya çıkan şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Yani siz çocuğunuz yerine bir şeyleri yapmaya devam ederseniz çocuğunuza kötülük yaparsınız. Şöyle ki mesela çocuk ayakkabısını bağlayabilir ama anne diyor ki sen bağlayamazsın bırak ben bağlarım. Ya da işte ne bileyim çocuk yemeğini kendisi yiyebilir ama diyor ki anne yani, yok yok ben sana yedireyim falan. Bunlar hakikaten çocuklara büyük zarar. O yüzden de. Annelerin bu tavırdan kurtulması gerekiyor. Bir de şu var, sürekli olarak çocuk adına hareket ederseniz ileride bu çocuk size bağımlı hale gelir. Ya da ipotekli dediğimiz, bugün konuşacağız, kimlik ortaya koymaya başlar. Bunların hepsi sıkıntı. Dolayısıyla arkadaşlar olumsuz olan duruma baktığımızda diyoruz ki başkalarına bağımlılık. Aynı zamanda... ...dış denetim kazanma... ...kendi kararlarını alamama... ...ve son olarak da... ...kendi yeteneklerinden... ...şüphe etme... ...kendi yeteneklerinden... ...şüphe etme... ...işte bunlar... ...dönemin arkadaşlar... ...olumsuz sonuçlandığının göstergesi... Ee, Kahpe Bizans diye bir film vardı. Orada hatırlarsınız Yetiş Bey'in annesi vardı. Hani böyle işte ona vurmayın bana vurun falan diyen bir teyze vardı ya. Bak onu düşünün. Mesela orada Yetiş Bey'in annesi aşırı koruyucudur. Çocuğu adına her şeye karar vermek istiyor. Ama ortaya çıkacak olan sıkıntı ne? Bağımlı bir karakter ortaya çıkma ihtimali çok yüksek olacaktır. O yüzden de çocukların bu dönemde <gülüyor> bağımsızlık taleplerini karşılamak gerekiyor. Devam edelim. Girişimcilik dönemi. Yani bu dönem arkadaşlar tek başına bir şey yapmak falan önemli değil. Önemli olan etkinliğin kendisini yapmaktır. Şöyle ki. Biz dedik ki bu dönemde oyun ön plandadır, çocuklar oyunlarla öğrenme yaparlar, aynı zamanda yetişkin yardımını kabul eder. Yani tek başına yapmaktansa annesiyle, babasıyla, kardeşiyle bir şeyler yapabilir ama önemli olan nedir? Etkinliğin kendisini yapmaktır. Evet çok meraklıdırlar bu dönemde, çok fazla soru sorabilirler ama bunlar bizim için ayırt edici bir durum değil. Şimdi sosyal çevrede kim var bakalım. Sosyal çevrede arkadaşlar anne baba var. Peki, diyelim ki çocuğun girişimcilik talepleri gayet olumlu karşılandı. Aile çocuğu destekleyen bir aile. O zaman ortaya çıkan şey nedir? Bakın asla unutmayın, girişimcilik döneminde, yani eğer girişimcilik dönemi olumlu atlatıldıysa, en önemli ortaya çıkan özellik liderliktir. Bu çocuklar liderlik özelliği kazanırlar. Mesela anaokullarına gittiğimizde... E, bir tane böyle muzip. Hani herkesi yöneten bir çocuk vardır. Hani işte arkadaşlar herkes beni dinlesin falan der ya. İşte bunlar onlar. Yani bu çocuklar ailesi tarafından etkinlikleri desteklenen, yaptıkları desteklenen çocuklar. Haliyle de liderlik özelliği en önemli özellik. Başka ne kazanıyorlar? Organizasyon yeteneği. Yani bir işi başlatma. ...ve devam ettirme yeteneği kazanıyorlar. Aynı zamanda gerçekten girişimci ve sosyal bireyler oluyorlar. Tamamıyla dışa dönük insanlar. Aynı zamanda iletişimleri güçlü insanlar. Aklınıza kim geliyor mesela bu özelliklere sahip? Türkiye'de çok tanınmış bir insan var. Kim? Ben söyleyeyim Acun Ilıcalı arkadaşlar. Acun Ilıcalı'nın girişimcilik dönemi muhteşem geçmiş. O yüzden de Acun'da hepsi var. İşte liderlik özelliği var, organizasyon yeteneği var, sosyal bir insan, dışa dönük bir insan, yenilikçi bir insan, dinamik bir insan. Bunların hepsi bu dönemin olumlu atlatıldığını gösterir. Gelelim dönem atlatılamadıysa yani aile çocuğun girişimciliğini destekleyemediyse maalesef Ortaya çıkan olumsuz durumu söyleyeyim. Kendini suçlama. Ailesi tarafından girişimciliği desteklenmeyen. Yani. yani mesela çocuk boya yaptı ya da patates baskısı yaptı. Anne diyor ki ne kadar kötü olmuş. İşte hiç böyle yapılır mı? Ben sana öyle mi gösterdim? Bütün bunlar çocukta birike birike bir de egosentrizm var. Hani Geçen derslerde konuşmuştuk. Egosentrik yapıdan da kaynaklı çocuklar kendilerini suçlamaya başlıyorlar. Ben zaten yapamam. Ben zaten çok aptalım. Bak işte olmuyor falan diye annemi babamı hep üzüyorum diye bazı çıkarımda bulunuyorlar. Ve maalesef dönem arkadaşlar atlatılamıyor. Ve bu çocuklar e, ileriki yaşlarında da yani e, ergenliğe ya da yetişkinliğe geldiklerinde de ...daha böyle e, hani pasif, daha içe dönük insanlar olarak da karşımıza çıkıyorlar maalesef. Buraya kadar tamamladık. Gelelim arkadaşlar başarı dönemine yani 6-12 yaş dönemine. Bu dönemde sosyal çevrede kim var? En etkili olanlar kimler? Öğretmenler. Çocuk öğretmene neredeyse tapıyor. Yani... Ee, öğretmen ne derse her şeyi tamam diyor. Bir gün benim yeğenim Tuğay, Tuğay'la konuşuyoruz. Ondan sonra şey dedi. E, bir şey sordum ama ben dedim bu böyle olacak falan. Ama dedi ben yine de bir öğretmenime sorayım teyze falan dedi. Çocuğum dedim ben de öğretmenim dedim. Ondan sonra olmaz ama ben kendi öğretmenime sorayım dedi. Şimdi bakın. Aslında çocuk hani ne kadar da olsa kendi öğretmeni onun en belirleyicisi. O yüzden de çok dikkat etmek gerekiyor. Lütfen unutmayın bu dönemin ana temasında ana belirleyici olan çevrede öğretmen var ya da okul var. Bir şey daha söyleyeyim. Ee, bu size bir püf noktası olsun. Arkadaşlar soru çözerken soruyu okuduğunuzda eğer ki akademik başarıdan bahsediyorsa... Ya da okul başarısından, ödev yapmaktan, ders geçmekten bahsediyorsa başka bir dönem düşünmeyin, aklınıza bu dönem gelsin. Çünkü akademik başarının en fazla konuşulduğu akademik başarı için aslında kritik zamanlar bu dönemlerdir. O yüzden de biz soruyu okuduğumuzda ders başarısından bahsediyorsa, akademik işte lisedeki okul başarısından bahsediyorsa diyeceğim ki başarı dönemiyle alakalı bir durumun olması gerekiyor. Peki dönemin ana temasında ne var? Zaten başarı var, başarma duygusu ya da okul başarısı. Şimdi dedik ki az önce çevrede en etkili olan kim? Öğretmen. Madem öğretmen etkili arkadaşlar çocukta olumlu ya da olumsuz bir iz bırakan da kimdir? Gene öğretmenlerdir. Öğretmenlerin bu dönemde özellikle ders anlatan alanları bu dönem olan öğretmenlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü neden? Arkadaşlar çocuk sizin her dediğinizi yapar. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim. İlk öğretim çağında çocuklar öğretmen tahtayı işte yazıyor falan sonra tahtayı siliyor. O kadar öğretmeni benimsiyorlar ki çocuklar silgiyi alıp onlar da defterlerini siliyorlar. Bu kadar yani. Hani öğretmen onlar için bir ilah gibi o dönemde. O yüzden öğretmenin çocuklara yönelik iyi ya da kötü tavrı aslında çok belirleyici. Şöyle söyleyeyim, ee, bu bir şans tabii. Yani öğretmenin çok iyi olması bu dönemde avantaj. Peki nasıl bir avantaj sağlıyor onu yazalım. Diyoruz ki arkadaşlar bu dönemin olumlu kazanımı çalışkanlıktır. Aynı zamanda takdir duygusu kazanmaktır. Kim tarafından? Öğretmen tarafından takdir duygusu kazanma. Başardığını hissetme. Başardığını hissetme. Ve bence en önemlisi, en önemlisi kendini değerli hissetme. Bunu sağlayan kim? Öğretmen. Kendini değerli hissetme diğer ismiyle olumlu benlik algısı oluşturma. Dönemin özellikleri bunlar. Ee, dediğim gibi yani çok da fazla şey gerek yok. Çalışkanlık, başarı, okul başarısı bunlara odaklanmanız lazım bu bir. İkincisi arkadaşlar diyelim ki öğretmen sıkıntılı bir öğretmen. Çocukları rencide eden bir tavrı var. Ortaya çıkan şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki ne olacaktır? Başarısızlık. Aynı zamanda... Takdir duygusu kazanamamak, aynı zamanda kendini değersiz ve yetersiz görmek, yani olumsuz benlik algısı ortaya koymak. Lütfen bunlara dikkat edin. Eğer mesela nasıl bir öğretmenden bahsediyorum bir simülasyon yapalım. Ee, Nuray Senemoğlu'nun kitaplarında bir örnek vardır. Ahmet diye bir çocuk vardır ve Ahmet e, der ki işte öğretmenim 5. sınıftalardır. Der ki öğretmenim benden mühendis olmak istiyorum. Öğretmenin tavrını söyleyeyim. Sen asla mühendis olamazsın. Senin zaten matematiğin çok kötü. ...hani hiç uğraşma ben olsam senin yerinde başka bir şey seçerim diye Ahmet'i hakikaten bu konuda demotive ediyor. Ahmet ortaokula başlıyor matematik yerlerde, işte liseye başlıyor matematik yerlerde. Lise ikideyken hakikaten demek ki böyle vizyonu geniş olan bir öğretmene denk geliyor. Diyor ki öğretmen Ahmet diyor senin aslında diyor matematiğe kabiliyetin var. E dolayısıyla diyor sen diyor birazcık şey yap hani uğraş falan... Ve gerçekten arkadaşlar çocuk ottü inşaat mühendisliğini kazanıyor. Yani bu e, öğretmenlerin bu dönemde ne kadar önemli olduğunun da göstergesi. Ama öğretmen sıkıntılı olursa çocuk kendini değerli hissetmez. Ve şunu söyleyeyim e, bu yüzden okulu bırakan öğrenciler var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Devam edelim. Ergen uslar, yani muazzam bir dönem biliyorsunuz ben çok seviyorum ergenleri, aşırı seviyorum ve kimlik kazanma karşı rol karmaşası döneminden bahsediyoruz. Dönemin sosyal çevresinde kim var? Bakın en etkili olan tamam mı? Çocukları çocuk deneyim artık ergenleri en fazla etkileyen burada arkadaşlar yani kankalar ya da pam pam mı diyorlar onlar? Böyle bir şey. Arkadaşlar çok baskın olarak karşımıza geliyor ve bu dönemin ana teması ben kimim? Ben kimim, kim olmalıyım? Şimdi buraya kadar gelmişken bence bir kavram yanılgısını da giderelim. Şimdi ben size bir soru soracağım. Diyeceğim ki kimlik bunalımı yaşamak ile... Kimlik karmaşası yaşamak arasında bir fark var mı? Hatta şöyle sorayım hangisi daha iyi hangisi daha kötü? Bence biraz bir düşünün. Buradaki arkadaşlarımız da bir düşünsünler. Hangisi iyi? Hı? <gülüyor> İkisi de birbirinden kötü diye bir cevap geldi. Şöyle bir tanesi iyi ama. karmaşa iyi. Bak işte tam da bahsettiğim nokta bu. Kimlik e, bunalımı ile kimlik karmaşası kavramları arasında biz yanılıyoruz. Neden yanılıyoruz? Arkadaşlar günlük hayatta bunalım dediğimizde biz ne anlıyoruz? Depresyon, çökünlük, işte ay böyle isteksizlik hali falan filan ama tam tersini düşünmek ge gerekiyor gelişimde. Kimlik bunalımı demek iyi bir şeydir. İyi bir şeydir ve kişinin kendini Aradığının göstergesidir. Kişinin kendinin aradığının göstergesidir. Ancak kimlik bunalımı, şey, kimlik karmaşası yaşamak kesinlikle kötü bir şeydir. Kişinin kendini bulamadığının göstergesidir. Önce bu konuda bir anlaşalım. Yani lütfen burayı yazın çünkü sileceğim orayı birazdan. E, dolayısıyla da kimlik bunalımı yaşamak kesinlikle iyi bir şeydir bu dönemde. Ancak karmaşa yaşamak bu dönemde kesinlikle kötü bir şeydir. Kişinin kendini bulamadığını gösterir anlamına geliyor. Eğer aldıysanız birazcık bekleyeyim. Ondan sonra silerim orayı. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar gelelim ben kimim dedik yani çocuğun yani çocuk demiyoruz artık ergenlerin kendine sorguladıkları dönem e, eğer her şey yolunda giderse yani ergenler kendilerini sorgularlarsa kim olduğunun arayışına girerse ortaya çıkan şey söyleyeyim kendine has ve diğerlerinden farklı diğerlerinden farklı orijinal bir kimlik edinme Dönemin en önemli özelliği aslında bu. Yani bir şekilde bu dönemde kimlik ediniyorlar. Baktığınızda artı doğru meslek seçimi yapma doğru meslek seçimi yapma aynı zamanda duygusal bağımsızlık kazanma ne demek duygusal bağımsızlık? Birey olmaktır. Çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Hatta iki tane ilginç şey söyleyeyim. Bir tanesi arkadaşlar kimlik bunalımı yaşamak iyi bir şeydir. Bu dönemde istediğimiz bir şeydir. Aynı zamanda aileyle çatışmak derse KPSS bu da iyi bir şeydir. Yani biz burada aileyle kavga etmekten bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz şey... Ailenin sunduğu değerleri ya da imkanları doğrudan kabul etmemektir ve sorgulamaktır. Bunlar bana uyuyor mu, uymuyor mu diye sorgulamasından bahsediyoruz. Yine çok önemli bir şey. Kendine has, fikir, değer, inanç ve ideoloji geliştirme. Bakın bu da dönemin olumlu özelliği. Ama, ama... Eğer ki dönem olumlu atlatılamazsa sorularda neyi aramanız gerekiyor? Yani biz dönemin olumsuz ortaya çıktığını nereden anlarız? Kendine has kimlik, orijinal kimlik edinemez. Aynı zamanda kimlik bunalımı yaşamaz. Ve karmaşaya düşer. Kimlik ve roller arasında karmaşa yaşar. Tahtaya sığmadı ama ben söyleyeyim, yani not alabilirsiniz. Ee, başka neler sıkıntı olur? Doğru meslek seçimi yapamaz. Bir gün gelir der ki ben kuaför olmak istiyorum. Bir gün gelir der ki ben bankacı olmak istiyorum. Bir gün başka bir düşünce. Dolayısıyla arkadaşlar bu dönemde hakikaten kendilerini bulamıyorlar. Yani aslında dönem şöyle, ya kendini buluyor... Ya da bulamıyor. Yani ikisinin ortası yok. Ee, birazdan Marsya'yı konuşacağız. Şu an buraya almıyorum sadece şunları konuşalım yeterli. Marsya'yı ayrı bir başlık olarak zaten konuşuyor olacağız. Gelelim e, büyük ihtimal hepinizin az çok dahil olduğu yakınlığa karşı yalnızlık dönemine. Peki bu dönemde arkadaşlar sosyal çevresinde kim var? Ericsson'a göre eş olabilir. Ya da arkadaşlar ya da iş çevresi olabilir. Peki dönemin ana teması ne? Yani biz bu dönemde ne yapıyoruz? Dönemin ana teması arkadaşlar dostluk kazanmak. Yani insanlarla iyi ilişkiler kurmak, yakınlık kurmak. Peki bakalım her şey yolunda giderse ortaya çıkan şey nedir? Bakın mesela eş seçimi bir yakınlıktır. Aynı zamanda her iki cinsle sağlıklı ve olgun iletişim kurmak, her iki cinsle de bunu yapabilmek çok önemli bir şey. Artı meslekte kararlı olmak, yani mesleğe devam etmek, ekonomik bağımsızlığı elde etmek, ekonomik bağımsızlığı elde etmek bu da yine önemli bir faktör ve bence hepsini kapsayan bir ifade kullanalım hayat planı yapmak yani bundan sonraki hayatımda ne yapacağım nerede yaşayacağım kiminle yaşayacağım ne yapacağım diye düşünmek bu dönemin özelliklerinden bir tanesi ancak arkadaşlar dönemin olumsuz olan tarafına bakacak olursak eğer e, bunlar yaşanmazsa, bu, burada sıkıntı olursa ortaya çıkan şeyi söyleyeyim. Kendini herkesten ve her şeyden soyutlama. Biz bunu şimdi KPSS'e hakikaten zor bir süreç yani baktığınızda. E, dolayısıyla bu zor süreçte arkadaşlar şunu da düşünmek gerekiyor. Ee, yıllarca sınava giren arkadaşlarımız var ve bir anda sınav olmadığında atanamadığında iyi bir puan bile alsa bazen atanamayı biliyor çünkü insanlar ee, bir anda ortamdan kayboluyor, Facebook'unu kapatıyor işte bütün sosyal medya hesaplarını kapatıyor işte bu aslında modern zamanların yalıtılmışlık hali. Yani kendini herkesten uzak tutmak istiyorlar. Çünkü neden yaşam görevlerinin bu dönemde e, maalesef yapılamadığını düşündükleri için. O yüzden de dönemin e, hani olumlu atlatılan tarafında yakınlık kurmak esastır. Ama maalesef sıkıntı olursa da insanlardan daha uzak kalmak, kendini soyutlamak dediğimiz bir durumda karşımıza gelir. Gelelim üretkenliğe karşı durgunluk dönemine. Hayatımızın en uzun dönemi 30 sene sürüyor. Ee, ben de son dönem yok son dönemde değilim sondan bir öncekinde evet üretkenlik dönemi yani şimdi şöyle düşünün e, üretkenlik döneminde arkadaşlar sosyal çevrede kimler var bir bakalım eş çocuklar tanıdıklar ve iş çevresi var Peki dönemin ana teması ne? Dönemin ana teması arkadaşlar üretmek. Üretken olmak. Bakın ee, bu dönem hani Ericsson da gerçekten çok önemli bir dönem. Çünkü neden? Hayatımızın en zor zamanları, hayatımızdaki bütün yüklerin en çok arttığı zaman dilimleri aslında baktığımızda sorumluluklarımızın daha fazla arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla da bu dönemde üretmek aslında insanı sağlıklı tutan bir şey. Ne diyor Erikson dönem olumlu atlatılırsa? Yani üretkenlikten neleri anlamamız gerekiyor? Diyor ki insan yetiştirmek. Bu bir üretkenliktir. Aynı zamanda yeni kuşaklara rehberlik etmek. Bu da üretkenliktir. Çocuk yetiştirmek, pasta börek yapmak... Hobi edinmek. Bunlar da üretkenliktir. Aynı zamanda ekonomik bağımsızlığı devam ettirmek. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Bu da üretkenliktir. Tabii ki Ericsson'ın önemsediği meslekte kariyer yapmak. Bu da önemlidir. Dolayısıyla bunların hepsi arkadaşlar üretkenlik olarak karşımıza geliyor. Yani Ericsson diyor ki. Bu dönemde insanlar üretmeli. Çünkü neden? Üretmezseniz bir zaman sonra depresyon zaten kendini gösteriyor. Ama bazı insanlar özellikle emekliliğe doğru değil mi? Yani şunu da söyleyeyim. Emekliliğe yaklaştığımız dönem bu dönemdir. Sorularda emeklilikten bahsettiğinde tutup da en son dönemi aklınıza getirmeyin. Bu dönemdir emeklilik aslında. Emekliliğe hazırlandığımız dönemdir. E, dolayısıyla arkadaşlar... Bazı insanlar bu dönemi daha atıl geçiriyorlar. Yani aman unumu eledim astım. Hani daha da yeter canım işte. Bak çocukları büyüttük şu oldu bu oldu falan. Haliyle ortaya çıkan olumsuz duruma baktığımızda bir zaman sonra bu insanlar üretmedikleri için ne yapıyorlar? Kendilerini işe yaramaz hissediyorlar. Bu da Dönemin atlatılamadığını gösteriyor yani soru nasıl gelir biraz oraya konuşalım ben buralardan çok soru bekliyorum çünkü ki Ericsson kesin gelecek soru olarak karşımıza ee, şöyle düşünün arkadaşlar bir insandan bahseder adam işte e, böyle kırklı yaşlarındadır bir anda iflas etmiştir her şeyden böyle elini eteğini çekmek ister falan der ki bu adam hangi krizi atlatamamıştır şu dönemde? Nedir bakın maalesef üretkenlik ortadan kalktığı için durgunluk ya da verimsizlik dediğimiz bir sorun karşımıza çıkacaktır. Soruları böyle düşünmekte fayda var. Ve gelelim son dönem benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk. Şimdi sosyal çevrede kim var? Kim var Allah aşkına? Kendi, kendi bile yok belki. Bak o kadar da iyimser bile olamıyoruz artık. Kim var? Eş yok, çocuk yok, torun yok, kimse yok. Zaten Ericsson da şöyle bir mantığa bürüme yapmış. Diyor ki tamam kimse yoktur ama 60 yaşından sonra insan bütün insanlığa hitap eder. O yüzden de etrafında kim vardır? Tüm insanlık. Çok mantıklı. Artık evrensel insandır. O yüzden de tüm insanlık vardır. Birincisi bu. Peki dönemin arkadaşlar ana teması nedir? Ego bütünlüğü kazanmak. Yani kendiyle barışık olmak. Bakalım olumlu atlatılırsa ne oluyor? Yani bu dönemde arkadaşlar olumlu atlatmak şöyle olacak. Hayat muhasebesini sağlıkla atlatmış olmak. Sağlıkla atlatmış olmak. Yani bu ne demek? Yaşadığı hayattan pişman olmamak. Hayatı olduğu gibi kabul etmekten bahsediyoruz. Artı yaşam kayıplarına uyum sağlamak. Yaşam kayıplarına uyum sağlamak yani bu nedir? Eşini kaybedebilir, işini kaybedebilir, parasını kaybedebilir, sağlığını kaybedebilir, gücünü kaybedebilir ama tüm bunlara rağmen hayata gene de tutunmaktan bahsediyor Erikson. Artı tabii ki ego bütünlüğü kazanmak yani kendiyle barışık olmaktan bahsediyor. Tabi bu güzel bir şey. Yani hayatın son demleri artık. En azından hayatın son zamanlarını daha keyifli, daha huzurlu geçirmek iyi bir şey. Ama bazen böyle olmuyor. Ve ortaya çıkan olumsuz duruma baktığımızda arkadaşlar ortaya çıkan şey keşkeler, pişmanlıklar. Yani bu insanlar kendisiyle barışık olamıyorlar. Hani böyle hulsuz ihtiyar deriz ya. Ee böyle Elinde bastonu, herkesi azarlayan tipler. E tabii şu da var, yaşam koşulları da zor. Yani bir şekilde insanlar 60-70 yaşında hala ekmek derdindeler. Yani bu da bir sıkıntı. E dolayısıyla da düşündüğünüzde çok kolay değil. Ama bizim onlardan beklentimiz ne bu dönemde? Mümkün olduğu kadar kendisiyle barışık olsun. Ha bir şey daha var, e bu dönemde yine akranlarıyla da iletişim halinde olsun. Yani işte bizim Bursa'da evin orada çok eski bir Osmanlı'dan kalan bir park var. Orada teyzeler, dedeler otururlar. Çok bu eski bir park hakikaten ama güzel bir yer. Ondan sonra oradan geçer durdurur. Sen kimlerden Sen kimin kızısın? Muhabbeti çok seviyorlar. Yani zaten iletişime açık olmaları iyi bir şey. İstenen bir şey. Ama dönem atlatılamadığında da maalesef Sürekli olarak kendisini yerden yere vuruyor. Yani niye böyle yaptığımda keşke şöyle olsaydı da keşke bunu yapmasaydım da gibi pişmanlıklar çok fazla baş gösteriyor. Böylece zaten hayat tamamlanıyor. Bakın şimdi konuştuklarımızı biraz özetleyelim. Arkadaşlar Erikson'da toplamda 8 tane dönemden bahsettik. Dikkat ettiyseniz Freud'da 5 tane dönemden bahsettik. Ericsson'da 8 tane dönem. Hatta Freud'da dönemleri kaç yaşında bitirdik? 18. Ama Ericsson'da hayatın sonuna kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Ve erikson'da insan kişiliğini etkileyen en temel faktör neydi? Sosyal çevreydi. Bakın bütün dönemlerde hep çevreden bahsettik. Şu etkiler, bu etkiler şöyle olur, böyle olur diye bahsettik. E haliyle de Sorularda aramanız gereken şeyler bunlar. Yani olumlu atlatılırsa ne olur? Olumsuz atlatılırsa süreç ne olur? Bunlara bakmanız gerekiyor. Böylece Ericsson'un dönemlerini tamamlamış olduk. Marsya ile devam ediyor olacağız. Müzik